Bu Ken sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Açtık mikrofonu aynısını yapacaksın diye. Gitti orada dur bir saniye. Ooo iyi yapacaksın? Oo, geliyor geliyor tekrar geliyor dur. kent Öyle yapmadı ki o senin sesin şimdi söyleyecek. O. Yes, think oh, oh. lider marka. Fahri oh, oh. ürün. Ed Sheeran radyonuzdaydım onlar sabahlar Ed devam ediyor sevad buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor nasıl bir dünya bu sen her gün sen pansumanı mı gidiyorsun kay her gün pansumana gidiyorum yani bir böyle biraz daha alttan dikişler görünüyor bu sabah bugün şeffaf bir şeyler gidiyor her gün kıyafetimizi değiştiriyoruz her gün. pansu <gülüyor> bugün e, pansuman dikişlerin belli olacak şekilde pansu çok güzel ısınmış. Pansu mu? İnsan ismi olarak mı? Hı -hı. Pansu. Kız olursa Pansu, erkek Bence olursa Pansu. Bence Pansuman da çok güzelsin. Var ya yaptığın Asuman. Asuman. Asuman Pansuman diye şarkı yaptılar ya Ege. Pansuman işte ya. Pansu. Sen hiç yatılı okulda okumadığın için Ege. Yani bilmiyorsun nelere ulaşacaksın evet, tabii. Sadece bu aklına ya. gelen ve Yani bu konuda biraz şeysin yani. Pansuman eşik gider. Pansuman. Pansu da gider. Gerçi her şeye gider. Tabii canım o yatılı okuldaki... O yatılı okulun acımasızlığını çünkü ben 6 sene Almanya'da yatılı okullarda... Hapishaneye de yatılı okul deme Fahir. Herkes biliyor seni <gülüyor> Almanya'da çocuk üst yattığını. Yattık ama sonuçta biz orada arkadaşlarımızla beraber. Unut, hayır unut. Çünkü bak senin aksanın da kayıyor biliyorsun o günleri hatırlayınca. O günleri hatırlayınca evet nedense. Yani, de, no normalde yoktur. Yani, normalde. normalde yok öyle bir aksan ama o gün konusu açılınca. istersen ben konuyu değiştireyim eteniyim. Evet efendim. Başınızı artmadan. Baş... Kraliçe Elizabeth o tahta oturmadı. Oturmaz. O tahta değil, bu da Evet ya ben de gördüm onu nasıl ben mutlu Ben de gördüm. Gördünüz mü? Herkes, o, herkes görmüş. Zaten. Sevgili bilmeyenler vardır. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth. Bilmeyenler lütfen not alsın efendim. Ee, eşi Edim Dükü, Filip'le e, beraber Kuzey İrlanda'ya resmi ziyarette bulunmuşlar. Ya resmi ee, ziyaret, yılın bu, yılı bu mevsiminde ne resmi ziyareti? kimse kimseye palabra Kandırmasın yani. yani. Yazlığına giderken. Geçerken uğramış. Game of Thrones'un ki Game of Thrones diye bilinir. E, Belfast şehrindeki setini ziyaret etmiş kraliçe ve eşi. E sezon bitmedi mi? Ne? Bunlar tatile girmiyor mu ya? İşte sezon Yeni bitti zaten. Yoksa çekimler var abi. Yani Nasıl gidecek? Ama şeyleri seti koruyorlar. Seti koruyan şeyler Muhafızlar. muhafızlarla. Seti bilmiyorum da tahtı korudukları kesin. Koruması lazım abi. Oradaki tahta hiç kimse de yok. Yani dünya üzerinde gelmiş. çok güzel. En güzel taht. Yenilenlerin kılıçlarından yapılmış taht. Efendim, Efendim buz gibidir. İnsan onda sistit olmaz mı ya? İşte ondan oturmamış herhalde. Şey ya. Çok... Post falan koyuyorlar mı üstüne? Altta sıcak su koyuyorlar. Metal de iyi iletir ya. Aramızda bir metalurji mühendisi var. metalurji ve malzeme mühendisimiz Oktay evet. Demirce. Hocam ne de, ne kullanıyorlar metal? Ee... Altta sıcak su koysak iletir mi? İletir. Sıcak 40 -40 su ama e... en iyi yöntem sıcak suyla yıkamak. <gülüyor> Yukarıdan evet. ortumu tutacaksın. Sıcak bağlayacaksın şakır, şakır yıka onu Hemen tutmayacaksın suyu çünkü ilk başta soğuk gelir hmm. Bir de Joffrey oturdu orada yani Joffrey. Sıcak He suyla is. yıkacaksın sonra güzel sileceksin Hemen oturacak kişi oturacak Oh ne güzel Ben yani 7 krallığın hükümdarı olsam Şey derdim Şöyle ahşap bir şey yapın Baya da güzel bir sünger koyun Abi oraya gerek yok güzel minder yaptır Sırtı kesin rahatsızdır onu Minder yaptırırsın bizim döşemecimiz ha, Minder olabilir. olabilir doğru bak Güzel döşemeciden minderini yaptır abi Yaptır kral minderiyle gelir. O da bir minder töreni. Hani bu şey taç takarken minderin Öyle. üstüne getiriyorlar ya. Hmm. E Ondan sonra o minder nereye gidiyor? Hop, Hop bak Kralın böyle altı. alacak böyle şeyi kafaya takacak. Taç Tağcı başına tak o. minder minder altıma. Altıma. Taç başıma çok da güzel bir taç şey olur. Şey Sırta minder Belime lazım Hayır. demiş yastık. Ona şey parlayacak. Beli boşluk takıyor bir, bir Ufak bir kırlent değil de böyle güzel şişme şey var ya bel, bel çukurun. Top yastık mı? Top yastık. Hayırlısıyla kalesi Hakkı olan tahta oturttuğunda o şey Ama yapar Ama yani orada çok çeşit çeşit Et Gerçek minyatür Minyatür dediğin minyon Efendim minyon Efendime söyleyeyim kral Şimdi bir tane biraz... yeni kral o da şabalak O Allah için bana, bana gelme ya Kiralı kral mı olur Yeni ya? kral mı Cofri'nin ufaklık Ufak ha, o Benim 3 daha... numara Demiş 3 <gülüyor> numara tahta çıktım Valla ne oturun efendim falan filan demişler. Yok oturmayacağım demiş. Ondan sonra ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Ben en çok oturdum yavrum <gülüyor> demiş. Bizim bir gerçek evde kendi tahtımız var. Çok oturdum yavrum demiş. O tahtın küçük böyle şeyini vermişler. Niyet ürünü. Bir de yani kraliçe hakikaten böyle şeylere çok hakim ya. Uğursuz bir taht olduğunu biliyor yani. Hissetmiştir onu. O, tabii canım kaç yıllık ben sana kraliyet söyledim. mensubu biliyordur yani oturmayacağın tahtı. Bir otursa tahta. direkt alırlar tahtını. Yemin ediyorum İngiltere'ye dönecek olur. Charles isyan eder. Bir şey olur. Bir kavga çıkar. Bu da vur da yaşı var zaten. Yaşı da var. Tak oradan şey gider kalpten. Bunun prens, küçük oğlan, daha yeni baba olan babalık mı yapacak o çocuğa yoksa krallık mı yapacak o ülkeyi Biz olsak hemen otururduk hemen yani. fotoğrafta çektirirdik yani. İşte arsızlı, Nasıl görmüş bir kadın gibi, ya? Işte Vallahi, hakikaten hakikaten görmüş. Görmüş geçirmiş hükümet Değil. gibi kadın. Öyle demiş zaten. Ee, kraliçe... Olarak ben demiş. Bu tahta oturanların akıbetini çok iyi biliyorum. O yüzden demiş, demiş oturmayacağım mi? demiş. vallahi akıllı kadın ya. Ama Filipe demiş. Kimse duymamış da. Filipe yazık ya. Şimdi bu haberi okurken ben bir daha düşündüm. Filipe şey dedim. Sen Eşiniz oku. ne iş yapıyor? Eşim kraliçe. Siz dükün ben. Edinburgh dükü. Edinburgh. Neredeydi o Edinburgh? Ya yazık tabii. O yıllarca artık adam alışmış. Ezile ezile. vallahi Şey yapa, yapa. Fi Bir insan zaten Filip diye çağrılır mı ya? Philip Dük bir de ya, yani, yani eşin eş ben mesela eşim sayesinde, e eşi pasaport e sahibi bir adım. E yani sen en iyi sen de değil. bari eşin sayesinde bir kral ol. Hala dük. E, Düklüğü de zaten eşi Düklü sayesinde. Eş Düklü durumundan zaten. Düklü de eş durumundan ya. Cık, kral olamıyor ki ya, ya bırak eşini, oğlu olamıyor ya kral. Doğru kadın valla bence hakikaten hak ediyor. Hingitere'yi çatı, çatır, çatır yönetiyor. Aynısından yaptırabilir demiş Şahaz Bey. Demiş ki monarşi bunu gerektirir demiş. İstese yaptırır İstese ki. Yaptırır. İstese yaptırır demek ki şey yok. İstenir çok ok gözlü kadın ya artık şey değil. yani. Kaç tane taht eskitmiştir? Et, bir Kaçtı? tane mi taht vardır? Yeni taht oluyor mudur? Çek yatlı mesela. Veya bazalı bir taht. Tacınıza işte o bir tane küre veriyorlar Altta ya. Altta şey küre dediğin zopa. Asa, bir elde alsa bir elde bir tane de e dünya canlı. gibi veriyorlar ya. Ayakları uzatsın diye çünkü kral oturuyor Noyon ayak, ayaklar şişer. Orada, bütün kralların şey ayaklarına bak yemin ediyorum puf böreği gidiyor. evet. Şişik, oturmaktan şişik mı o? E oturmaktan bütün gün oturuyorsun. O geliyor efendim benim şey hatırlasana işte Genç Trosta şey di, kalesi otururken geliyor. Bir geliyor. Ee, benim dragonlarınız beni, beni, beni, beni böyle yaptı. Ee, ben köle olmak istiyorum. Ee, ne olur beni köle yapın. Ya arkadaş, bu kızın açmışsın. Tek espri'm var kölelere es şey bıraktım. Yani Ol ya, o, o köle olmak <gülüyor> istiyordum. Şimdi spoiler vermiş gibi olmayalım da orada kız cihaz bütün gün ayakta bitiyor. Ayakta dikeliyor oturuyor bilmem ne. O kız görüyorsun zarif kız ayaklarını bir aç. Hiç hep uzun uzun giyiyor. Niye? Ayaklarını örtsün diye. Doğru. O tahtın şey olacak böyle oturduğu zaman baba koltuğu diye geçer ki. Halbuki. Fıt diye atacak değil mi? Evet. önde? Kraliyet koltuğu diye geçmesi lazım. Lıp diye kaldıracak ayakları biraz şey seviyesini. Birisi de kolonya ile öfelecek ayakları. Bu kadar. Bir şey diyeceğim. Bu Filip kraliçenin ee, şeyi. Beyi. Beyigil. E Philip niye arşidük olmuyor da dük oluyor ya? Acaba Edinburgh'a bağlı bir şey mi o düklük, arşidüklük? Ya ben bari arşidük. Bari arşidük. Arkadaşları şey oluyor. Arşidük daha üstte değil mi? Ben öyle atlıyorum. En üstte. Krallıktan önceki son çıkış diye geçer. Tut genel tümüler. O genel. Arşidük, arşidük diye yani biliyorum. dük. Niye onu yapmıyorlar acaba ya? Orada Vallahi da gideceği yer var. Zamanında unutulmuş Oktay. Ondan sonra da şimdi gele, bu yaştan sonra gelen arşı düklüğün. O Filip'in öyle bir lafı var. Dava bu yaştan arşacakmış. sonra gelen arşı düklüğün. Olur mu ya öyle küfretmeye değer mi? Ona göre emekli olduktan sonra arşı düklükten açar. Dava açacakmış ya. Ben arşı dük belgemi alamadım demiş. Benim şey yapmış. Sigortaya geç yazmış. Monarşide öyle şey olmaz ya. ya. ya. Gün sayısı eksikmiş. Ya. Orada kraliçe şey diye yazmış zaten. Twitter'da bir şey yazmış onu köprüye girer diye. Hadi ya öyle olaylar var yani. Var var öyle olaylar var. Neler herhalde olaylar olaylı. Herhalde kadro yok Edinburgh şeydi. O da kadrosu ben, ben yok galiba. Ben size söyleyeyim aile Arşidü içi belki aile içi meseledir abi. Biz girmeyelim yani. <Gülüyor> Yemin ediyorum onlar tepişirken olan bize olur. Çok Sonuçta doğru söyledim Fahir Vallahi yani yine başımıza durup dururken bir iş alacağız yani. Şurada tatile girmemize 2-3 gün kaldı. Valla doğru haklısın. Efendi efendi tatilimize gidelim. Sesimizi solumuzu çıkarmayalım derim ben. Ha! Aranızdan birisi de derse ki ben postamı yaparım. Yani bu yaparım anlamında derken o koyarım mı? Koyarım anlamında yaparım derse de onu sonuna kadar desteklemekte de benim boynumun borcudur. Çok teşekkür ederiz Faiz. Ben dışına... düşündüm tatile gideceğiz diye olay çıkarmamaya karar verdim. Koptay sen Yok, diyorsun, ben ben de ben de. Ben de aynısını düşündüm. ne yalan değil, ben de öyle düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Ama siz de falana filana. Ama dinleyicilerimiz da. derse ki biz size güvendik. Siz bizim sesimiz olduğunuz kraliyete posta koymayacak mısınız derse o zaman mecburden. Ben koyarım. Yarım ağızda da olsa bir posta koyarız. Ben, yani. hani, ama kraliçeye koymamdı ama filibe koyarım. Ya, ama yani çalsa yani, koyarım. Oraya koyarım, boya koyarım herkese. Sizin <gülüyor> kısaltarak konuşmayın. Garip yerlere girebilir. Durup dururken yine başınıza Dayan bela almış olacağız. Vallahi futbol maçına döndürdünüz ya. Yok alakası yok. Yani posta koymaktan bahsiyoruz. Tavır yapmak ee, ve uluslararası arenada onları... Ayar vermek. Ayar vererek rezil durmak. Uluslararası arenada acaba alınganlıkla bir yere varan var mı ya? Var. Bağırmaya çalışan var. Alınganlıkla bir şey yapan var mı acaba? Sırf, o, olması diplomasi diye. De. Sırf o olmasın diye diplomasi diye bir şey oldu yani. Diplomasinin bir ya öyle demek istemedin <gülüyor> diyen adamların resmi ünvanı diplomat. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil o şey. Biz konuşalım onu Avrupa ve Dünya Şampiyonu Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Son 2 Sezonda Türkiye Ligi Şampiyonlar Ligi Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye Kupası Nadia Kupanı Açı Valla yemin ederim o kadar. Ve Süper Kupa'da elde ettiği 73 maçlık galibiyet serisiyle Rekor kırdı ee, sarı bu rekoruyla da Hiç girilmeden 73 maç mı 73 yaptı 73 maç Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişler Bravo da ee, Allah'ın Vakıfbank olsun. Kadın Voleybol Takımı'nı Tebrik ediyoruz Valla helal olsun ya İstiyorsan etme İstiyorsan etme Ben sana söyleyecek laf bulamıyorum derim o zaman Kitaba girmişler yani Onlar bizim gönlümüzün kitabına girdiler Bundan sonra da bir şey yok herhalde bir mertebe yok Bu kadar kupayı toplamışlar 24-75 25 maç sonra 100 Yok canım hedef şey Takip mesafesi kaçtı Oktay 88-89 88-89 iyi efendim <gülüyor> <Bence hedef gülüyor> Garip bir hedef 88. olmakla beraber bence Çok da kalıcı da bir hedef Ya 88 ya 89 diye geçer Tebrik ediyoruz kendilerine Tebrik ediyoruz ya yayın, yayın sağlık için tereyağıyın. Dünyanın en iyi en iyi haber <gülüyor> dergilerinden bir tanesi olan Time ee, son sayısında son kapak sayıda olarak kapak olarak bir vakfı kebir tereyağı mı kullanmış? Bay, aynen abi. Aynen. Böyle bir top tereyağı mı? Yoğurulu yapıyorsun ya böyle çektirtmeli o tereyağı şey var otellerde olur. Gibi. Buzun üstünde mi? Ha buzu, buzu koymamışlar işte. Ondan <gülüyor> ne sonra Ne bilecekler Tereyağı yemek değil, yememek sağlıksızlıktır diye yazdı. Ee, haberle... Hayır lezzetli şeyler sağlıklı çıkınca nasıl seviniyorum ya Ama annem hep söylüyor zaten e öyle tereyağı biz yıllardır Kadın 86 yaşında Hiç valla tereyağı yiyor zeytinyağı yiyor Efendime söyleyeyim yayıyorum yurt yiyor, yiyor Maşallah Maşallah e, Doymuş yağ oranı düşük gıdalar yüzünden şişmanlık korkunç boyutlara ulaştı Time neler neler neler, neler. Neyse aslında bunu söyleyen birisi daha vardı ülkemizde Tereyağı Yayın, kalıp, kalıp kalıp yiyin kalıp kalıp yiyin diyen kim? Değerli hocamız. Aa evet şey. Kim? Salazar diyeceğim. Neydi? Salazar hanım? mı? <gülüyor> Harry Potter değil. Değil. Kim olabilir? Neydi Bize yağ ya, yiyin diyen. Hocamızın adı ya. Ama işte ya. hatırladık. Bütün kim? Her şey... Dolandırılan, dolandırılan hanımefendi. Hanımefendi. Kim? Kim? O dolandırıldıktan sonra hocamızdan ses çıkmadı ya. Çıkmadı. Canan Hoca. Canan Hoca. Canan Hoca. Harada tereyağı hakikaten tereyağı aklandı ben diyordum zaten. Ye, yiyebildiğiniz kadarını yiyin, yiyemediğinizi vücudunuza sürün diyordum. Doğru. Can'ın hoca. Gidin de biraz yok. tereyağı yiyin evde bari. Vallahi hakikaten gidip yiyelim ya. Hayırdır Ege? Beraber mi gideceksiniz? Bugün be? bir çılgınlık edip tereyağı yiyeceğiz. Vallahi yiyesim belki. geldi. Hatta tere. Sekmeyeceksin ekmeğin üstünde yoksa. Evet, ekmeğin üstünde sek yiyeceksin. Reçel bal falan bir şey sürecekmiş. Gerek yok. Gerek yok hakikaten. Tuz tereyağı. tereyağı. Tuzlu mu var peki? Yani var, hafif Sarılarından mı beyazlarından mı? Sarı beyaz. <gülüyor> Bayağı acıkmış adam. <gülüyor> iki tane tereyağı vardır. Sarı beyaz, kızıl mavi. Aa ve Dünya Kupası'na da bakalım mı? Yoksa öze Ama hiç merak Ama ısıran başladım. oyuncu var ya. O ısırılan yani. oyuncu var, ısıran oyuncu var. Bu arada Uruguay'ımıza tebrik koyuyoruz hepimiz. <gülüyor> Uruguay'ımızı tebrik ediyoruz hepimiz. Yunanistan'ımızı da tebrik ediyoruz. Oktay Uruguay'a bir tebrik de benden koy. <gülüyor> Evet sevgili dinciler siz de Uruguay'a <gülüyor> tebrik koymak istiyorsanız bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz. <gülüyor> evet, Model sabahlar. Ee, Valla Uruguay'ımız İtalya'yı eledi. 1-0 yendi eledi. Avrupa dökülüyor mu ya bu şeyde? Avrupa şeyden? dökülüyor. Ha, hakikaten yani şey hasta adam Avrupa diye geçiyor. Kimse kalmadı Avrupa'da. Bir Hollanda var. Valla onlar da işte. Almanya Seme, var. Alman... Tane olsun ya. Yani. Başınızı şişirmeyeyim efendim. Fransa evet, yok gidiyorsun. mu? Fransa Kiminin? var. Fransa var. E, Almanya şeyin yarısı duruyor. Avrupa'nın yarısı hasta inmişti. Yarısı da onlara bakıyor. Diğer yarısı ne kadar Amerika kıtasından şey var ya. Amerika kıtası az. 10 takım katılmış. 8'i mi? 9'u mu? Ne şey Şimdi birinci diyorlar. tur mu bitti? Evet birinci tur bitti. Hayırlı olsun. Birinci turu geçen tüm takımlara tebrik koyuyoruz. <gülüyor> Tabii ki bugün e, ve yarın olacak grup maçları var. O takımlar henüz netleşmeyen takımlar var. Böyle Şimdi hırs olacak mı? Onlara tebrik koymuyoruz. Ne? Diğerlerine sonucu kesinleşmiş bir, olanlara biz tebrik Biz zaten koyuyoruz. bu yayın bugün bir ya posta koyduk. <gülüyor> Oradan zaten ağzımıza şey oldu. Ya tebrik koyduk. Evet. E, efendime söyleyeyim. Hırs maçı olacak mı? Hırs maçı ne demek? Yani ilk turda karşılaşanlar hemen ikinci ya turda var, karşılaşıyor var. mu? E, elenenlerin maçı var. Belki grupta. bir sonraki maçta. Elendikleri garanti olanların maçı var. Ha. Ay o nasıl bir zul, eziyet, sıcak havada. Yenseler de yeniseler de durum değişmeyen maçlar mı? İşte onlar. Onlar şey yapsa olmuyor mu Oktay ya? Boşuna enerji israf. Hani ne dünyamızın abi? enerji kaynakları şey ya. Hı, kısıtlı sınırlı. ya. Bir de otellerdeki rezervasyonlar da sınırlı. boşalt evet. artık orayı. Yani şey yapsalar. Ne yapsınlar eve mi dönsünler? Evet. dönsünler? Dönün abi. Zaten ülkenin servetinden yiyorsun. O kadar kişiyi bir araya getiriyorsun. Memleket sinirli yenildin diye. E yani gerek var mı? Oktay yok tamam, dedi. Yani. Abi. Yok demeye çalış. Dönsünler. Tamam ama ee, bu ısıran e, ne ya? Niye ısırmış ya? Şey oldum ya. ya. Kim ısıranı, kime kafa atmıştı? Zidan kime kafa atmıştı? Zidane herhangi birisine geldi bana. Dünya kupasında. Şu anda şekle bakarak bana attı gibi durulabilir <gülüyor> görülebilir. Öyle değil efendim. Ee, o, o da bir İtalyana ısır, seni de İtalyana benzetirler Faib. Isıran oyuncu var ya o işte Uruguaylı hep zaten. Isır, Uruguaylı evet. Isır, Suarez. Suarez ısırmasıyla meşhur yani ilk ısırdı değil. Sen demiş. Ha daha önce de var mı öyle ilk, şey? Ne de son ısırdığım adam olacaksın. Daha önce de ısırdı mı? Evet ısırıyor. Onun üstüne bahisler açılmış falan. Gene ısırır falan diye mi? Bahis sitelerinde bir tanesi Norveçli işte 2000 lira para aldı. Allah bereket versin demiş. Nasıl takip ediliyor ya bu. Vallahi kazananlara da tebrik koyuyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok güzel şarkı, çok tatlı şarkı. Sevgi sana severler modern sabahlar devam ediyor ama nereye kadar? Şurada kaldı iki günümüz. Bugünü saymak. Cuma günü uzun bir sezon finali yapacağız. Ondan sonra da Eylül ayında yeniden sizlerle buluşacağız. Şimdi buradan ara ara söyleyelim bunu da şey olmasın falan filan olmasın. Buyursunlar problem efendim. çıkmasın, problem çıkmasın. Çin Çin'e gidelim mi? Gidelim ya. Ne dersiniz beyler? Çin'e gidelim mi? Gidelim abi Vay sonuçta haydi. yani Çin. Evet. Çin'de oldum. hosteslere ne eğitimi veriliyor olabilir? Karate. Ee, hosteslere bir dakika öyle değil karate değil. Hemen böyle kavgalı, dövüşlü bilmem bir şey değil. Uzun. Beden dilimi. <gülüyor> Beden dili ve etkili konuşma mı Oktak? Oktay? Oktay ee... o olabilir mi? Veya bir dakika dur Kariyer planlama mı? Değil O da değil hayaller Allah Chengdu şehrindeki bir üniversitede Chengdu eğitimi mi? bin kabin görevlisine 20 bin kabin görevlisi mi? Kendi, et, Çin abi bu şey az değil yani. Adamların bir şeybesi kabin mü? görevlisi. Ev gibi düşünün. Bu, Bu efendim kabin burası, burası kabin burası, görevlisi evler diye. Burası apartman yöneticisi. Komple bütün apartman yöneticilerini burada yetiştiriyoruz. Ka 300 300.000 nüfusu var efendim. <gülüyor> Kendilerini nokta nokta yapabilecekleri <gülüyor> nokta nokta kişileri nasıl nokta nokta hale getirebilecekleri. İşte dövüş eğitimiymiş gene. Yakın dövüş eğitimi. Dövüş ama karate dedin sen. Karete değil ki. Judo mu? Karate ayrı. Kung, kung fu. fu ayrı. Doğru. Ben Kung Fu ile karate arasındaki farkı bilmiyorum. Kung Fu ile karate arasında... <gülüyor> ...ce bir çizgi var. O kadar iyicek mi? Herhalde şu anda ki... adamcayı anlamışsınız. Ne o çizgi? O ya, çizgi... Temsilcilerinden düşün abi temsilcilerinden. Kung Fu temsilcisi Bruce Lee. Kung Fu, kung mu? fu bu, Bruce, Bruce Lee değil evet. mi? Hayır canım o Jet Kundo. Kungfu değil mi Bruce Lee? Aa olur mu? Jetkundu. Jet Jetkundu ayakla yapılan şey mi? O zaman Kerim Abdul Jabbar <gülüyor> Filmden biliyoruz onu. Sonunda Jabbar. Evet Jabbaro. Jabbar. Jabbar o. Yani bir ayak varsa eğer Kerim Abdul Jabbar'ın ben ayak varsa. Diye, Bruce Lee'ye Kerim Abdul Jabbar'ın ayaklarının taban attığını hatırlıyorum. Jetkundu mu? Kungfu Jet değil kuru. yani. Kungfu değil. Kungfucu kim var? Kungfucu şey var. Jetli de o zaman Jetli... isminde de Jet olduğunda Jet Kung'da olur Şeyci var ya sempatik Çinli ha, o. Tamam. Ne, Neydi sempatik Çinlimizin adı Jakıcan Kung Evet. Ya da şeyci var ee, Onun filminde o müzik vardı hatırlarsınız Everybody was Kung Onu çalsan alttan Kung Fu konuşuyorsak Hemen ben sana ne diyorum Kung Fu Konu ne konuşuluyorsa Kung... hemen alta onu döşe Kung Fu konuşmuyorduk da ondan Nasıl? İki Genel saatleri... dövüş teknikleri. Dövüş teknikleri. Dövüşlü kaç tane şey var zaten? Ya Rocky çalacaksın. Hayır bir şey soracağım. Sor canım. Ee... <gülüyor> Çok Hemen senin sözünü kesmiş <gülüyor> gibi oldum ama sen de şey yapmadın demek ki. Hazırdım. Sorun da yok. Bir Heh. saniye yok da. Tamam yeterli. Artık başlayalım. Ee, Bruce Lee. Rahmetli Bruce Lee. Ne demişti Jet Kundo mu? Evet. Herkesi döver mi? Şimdi tabii orada karşılıklı... Evetse mesela. cevabı evetsin. Neden? Hayırsa neden? Teşekkür ederim. Karşılaştı mesela Van Dime. Maj ha Van, Van Dime'ın Dime, neci? Van Dime. O da şey değil Van mi? Van Dime karateci. Kareteci değil ya. O da şeyci kökeni değil diyorum ya kökeni. Sonra adam ister boks yapar ister Jet Kun'da yapar. Ne, neydi o boksları? Babası be? nereli diye bir şey Kickbox var ya. Bu. Kickbox bu? Kickbox'cu değil mi ya? Hayır canım. Van Dime bildiğin karateci. Peki Van Dime mın hmm. yaptığı dans karate sınırları içerisinde mi? Yok. O Sarus, <gülüyor> Sarusken <sınırları> bir dans, <gülüyor> Sarusken bir dansı var ya onun böyle. Kansporunda diyorsun da, sen. Dans ediyor kan o sırada da sı dövüyor. Kansporunda. Hı hı. Natsukawa bardaki kavga hı -hı, ediyorsun. evet evet. Orada zaten herkes bağırır. Yok birkaç filmde daha var. Natsukawa natsukao O da şey mi? Ne? Literatürde olan bir dans mı o karate karetin uh, genelde müsabakalardan sonra <gülüyor> <gülüyor> hafif bir alkol eşliğinde yapılan bir dans. Evet yani ısınma hani bizde nasıl stretching or hani spring something Fari, like that. konuşken e, dilim gelişiyor ama <gülüyor> sorularıdıklarıma cevap alamıyorum. Yani Bruce Lee herkesi <gülüyor> döver mi? Herkesi dövemez. Mesela Van ile karşılaşsa bence direkt rahmetli, rahmetli Bruce Lee alır zaten aralarında yaş Bence farkı var. Bence de Van Diamond alır. O zaman herkesi Van döver mi? Hayır, Hayır dedin ve Bruce Lee döver. Mesela söyle Jet Li ile rahmetli Bruce Lee karşılarsa. Jet Li alır. Jet Li alır. Ha Çak Norrisle. Jet Li evet. döver mi Bruce Lee? Jet Li kesin döver. Koşuda kim geçer? Koşuda <gülüyor> Jet Li geçer. Jet Li geçer. Kerem Abdul Oktay çok etkilendi <gülüyor> yıllar önce. O Çünkü filmin... bacakları uzun abi. Evet abi sonuçta. Biraz şey oynayalım ya bu bizim e, atarilerde vardı eskiden. Atari. Ya, Kung Fu mu? E, yok yok böyle çeşitli Street Fighter. Street, Street Fighter. Fighter. Ya Street Fighter oynayalım veya şey vardı senin çok sevdiğin Tekken. Tekken. Tek evet. Onlar Benim falan. Bildiği ona... bu arada sevdiği. Senin dediğin ona dedim. Sen derim ona. Sana biliyorsun siz derim. İşte kamera görmediyor ya Fahri'un. Kameranın görmediği göz göz değil. Şimdi iki adam dövüşüyorsa. Evet. Bakarak. Ha bak bu sağdaki kungfucu bu öbürü kaliteci diyebileceğin kadar net ayrımı mı var? Hayır. Hayır Bilmiyorsan bilmiyorum. De. Sanki <gülüyor> Hayır yok ya. JETKUN'un da cevabında ben senin bu konuya tamamen hakim olduğuna inanıyorum şu anda. Evet. Ama yani hakim değilsen de sana bir şey Hayır, söylemem. ulan. Hayır, anlayamazsın. Işte bir şey Dışarıdan teknikleri çok iyi bilmen lazım. O yüzden yani bunu belki dünya üzerinde 5-6 veya 7-8... 10-12'ye kadar çıkabilir. 10-12 kişiye kadar çıkabilir. Peki mi? mesela bir alet kullandığına göre hangi spor alet uğraştırabilir mi? Alet edeyim mesela, bıçak mı? Mam mesela. Nunçako. Ya da Mamçiko, dubleks lastik veya Mamçika. Veya Mamçika. Mam mam Bunları kullansa mesela. Kim? Ha, kim mi? Herhangi birisi. Herhangi birisi. Musabıklardan birisi evet. Evet Hı -hı. yani e, onu şu sporda diyebilir misin? Kullandığı alete göre mesela zopa. Uzun zopalar var mesela. Kullandığı alete göre memleketini söyleyebilirim ben mesela bıçak kullanıyorsa derim kesin Erzurum çünkü bıçakla da taşlık bıçak olmaz olsun. ama yani onun kullandığı mı babasının kullandığı mı Yo, onun, kullandığı. onun kullandığı mesela kürek varsa stot. dinli izlerimiz arasında dövüş sanatlarına hakim olan telefonumuz 210-30-30 ama Niye? ben şöyle biliyorum gibi değil lak diye söyleyecek yani ben şu kadar net söyleyeyim herhalde benim tecrübemde benim eğitimimde ama senin yeminin var ya ondan ondan konuşamıyorum ben çünkü bildiklerimi hiç kimseyle paylaşmayacağıma yemin ettim. Peki bu sporların hepsi kavgada işe yarar mı? Ben Tatemi programında gerçekten o yılları. <gülüyor> dev, gibi... <gülüyor> <gülüyor> dev gibi güreşçileri küçücük karatecilerin devirdiğini gördüm. Hem de sadece bilgisayar oyunda gördüğüm bir yerden dönen çelme var ya bir tane. <gülüyor> Onu hakikaten uyguluyorlardı ve deviriyorlardı adamı. Yani bir değişik aşı barayi dediğimiz bizim halk arasındaki tamiriyle. Sadece bir aşibaraği alıyorsunuz. Soru başına gibiymiş o da yani vallahi ara aşibarağı. Bu kadar uzam. Ben peki Ege sana da bir soru sormak istiyorum. Matrix'te A dan Z'ye tabii ki e, bilen adam olarak Hı -hı. E, Matrix'te e, Keanu Reeves'in oynadığı Neo karakterinin en çok kullandığı e, şey hangisidir? Jijitsu. Yöntem. Hangisi? Yüzey su. En çok kullandığı işte sanat. Hmm. Savunma sanatı hangisidir? Jiu-jitsu mu? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu mu? Jiu-jitsu mu? Hayır. Göre say. mi gibi. Evet sevgili dinleyiciler, sizlerin de sorularını cevaplayabiliriz. Et modern sabahlardan bize yazabilirsiniz. Ee, bugün ne yapsam ayı. diye düşünüyordum ben. Kafamda böyle bir öyle uykusu hayali vardı. Ya Yapmadan önce bir dövüş teknikleri hakkında bir bilgi sahibi bir olayım. Bir kitap bunu. oku ya. Çok fazla Hatta var. Hatta bana ben. şey diyor. Ya, ya gider, bu, bu, bu, bu. Okutuklu okuyor. Martial Arts diye geçer. Martial sanatlar. Grup martial diz. gün <Gülüyor> olacak.